Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Şimdi Tarık suresini celaleinden göreceğiz inşallah. Sûretü ve Tarık Ve Tarık suresi. Mekkiyetüse ve aşerete âyet on yedi âyetten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, neden Tarık suresi demiştir? Onun için zaten âyette öyle onunla başladığı için. Harikle başladığı için de kıyamet ile ilgili. Tarih'e de anlamı veriliyor mu? Yani, tabii. Marifet yani. onu vereceğiz. Tecride falan olmuyor ya o yüzden. He. O da kaç kere onu şey yapıyor. Mesela ve ma'adra kemet Yani özellikle vurgu yaparak Cenab-ı Hak ona özellikle dikkat çekiyor. Tarih nedir diye soruyor. He, nedir diye soruyor. Burada mesela Cenab-ı Hak daha önce de ifade ettiğim vettini ve zeytun gibi bazı şeylere yemin etmesindeki sebep onların farklılığını, onlardaki hususiyeti nazara vermek için, dikkat çekmek için, önemini belirtmek için, düşünmeye sevk etmek için bazı şeyleri özellikle Cenab-ı Hak dikte ettiriyor, belirtmiş oluyor. Yine burada da öncekilerde olduğu gibi Cenab-ı Hak yeminle başlıyor. Göğe ve Tarık'a yemin olsun. Tarık nedir? asl ve minhu en Bu yıldızın anlamı. Tarık yıldızına yemin olsun. Yani bunu her gelen gece, göye göğe ve her gelen geceye Tarık'a yıldızına yemin olsun. Ve minhu mesela orada o her gelen gecede ne vardır? En-nucumun tutriha leylen. Yani gece doğduğunda, gece olduğunda o doğan yıldıza, Tarık yıldızına yemin olsun. Peki, vama edrake yani vema alemeke sana onu bildiren şey nedir? Yani bunu birkaç anlamda da verebiliriz. Sen Tarık'ın ne olduğunu bilir misin? Sana Tarık ne demektir anlamını söyleyeyim de. Tarık var ya Tarık, o öyle bir şeydir ki gibi Sürekli bir şekilde burada ayette Tarık konusunda bizim dikkatimiz çekilmiş olmaktadır. Peki nedir? Ve ma alemeke. Yani Tarık'ın insanın ne olduğunu sana bildiren şey nedir? Ne Tarık o Tarık nedir? Bu mübteda bu mübtedadır ve haberu fi mahallil mef'ul-i le edri. Ve ma ba'da haberuha. Ha demek ki burada le edri manasında İkinci mef'ulün mahallinde olmuş oluyor haberi. Onu ben sana ifade edeyim. O var ya o tarif nedir? O nedir bilir misin? Ben sana ona bildireyim manasında ifade etmiş oluyor. cümle irabım var hocam burada. Yani cümle tabi ya. Yani şunu ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'de bazen mesela haber hasfedilebiliyor. Yani bazen müpte, haber öne takaddüm edebiliyor, öne geçebiliyor. Burada dikkatleri çekmek amacıyla. He. Burada Cenab-ı Hak bunu niye ifade ediyor? Mesela diyelim ki sadece mütteda olarak zikredip de haberi zikretmemesindeki sebep nedir? İşin, olayın azametini ve büyüklüğünü bildirmek için. Büyüklüğüne dikkati çekmek için, o var ya işte o, işte o var ya o Tanrı, nedir bilir misin diye, burada karşıdakinin dikkatini kendisine celbetmek etmek için çekmek amacıyla, burada mesela haber bazen şey buluyor hasfediliyor, bazen dediğimiz gibi haber takaddüm ediyor, öne geçebiliyor. <gülüyor> Bu sefer ne yaptı o Tarık? O Tarık var ya, işte o Tarık nedir bilir misin? Ben o Tarık'ın ne demek olduğunu ben sana bildireyim mi? Bak hep bunlar mukaddime. Bir başlangıç olaraktan getiriyor, getiriyor, getiriyor. İşte ondan sonra vurgu yapıyor. Neydir o vurgu? En-Necmu. İşte o Tarık var ya, bir yıldızdır. E yani es-Süreyya, Süreyya yıldızı. E veya da küllü Süreyya yıldızı da denilebilir veya bütün yıldızları da kapsayabilir. Burada ne yapmış oluyor cenab Hem nazarları göğe çeviriyor hem de gece vakti. Özellikle Arap yöresini düşün. Adam çölde. Çölde ne görür adam? Daha önce ifade ettiğimiz gibi. Mesela devamlı çölde kumla, deveyle ve gece vakti ise gökte yıldızlarla bir çiçedir. Dünyasında bu var. Başka bir şey yok yani. Gökteki bir yıldız var. Bir de yıldızın, yıldızların adeta yerdeki yansıması olan kumsallar var. Dünyasında başka bir şey yok. Bir de bütün işlerini gören devesi var. Bunun dışında dünyasında. İşte Cenab-ı Hak onu o gaflet halinden, ülfet ve ünsiyet halinden kurtarmak amacıyla orada dikkati çekiyor. O yıldız var ya, işte on yıldız diye. O yıldız nasıl bir yıldız? Esa gibi bu. Yani almighty'u bi Yani delen parçalayan. Neyi Işığıyla beraber karanlıkları delen bir yıldız. Işığıyla, ışığının parlaklığıyla karanlıkları delen bir yıldızdır. Hem bu cevap ul kasemi. O kasemin cevabı şu: İn kullu nefsin her bir nefse vardır. Neyi lema aleya hafiz. Her bir nefis için bir hafiz bir muhafız, bir gözetleyici bir koruyucu melek vardır her bir nefse ait her bir nefis için koruyucu hafaza meleği, koruyucu melek muhafız vardır burada bir tahfifi ma lemma şeklinde lemma da olabilir, lemma da olabilir he, burada nedir? manun şehidedir buradaki manun tahfifi iledir değil yani lemma aleyha hafiz feyye Ha, bu nedir? Ziyadele ifade etmiş oluyor ve in muhafifetü minetkıyla. Buradaki in de aslında in nedir? İn neden hafiflettilmiş, edilmiştir? Ve ismuham mahsufun. Onun ismi ismi ise nedir? Yani in, çünkü inne ismini naz haberle ediyor. İsmi burada nedir? İsmi mahsudur. <gülüyor> ha, o var ya o nefis, her bir nefis. Her bir nefse ait vardır. Ne vardır? Onu üzerinde bir koruyucu, hafaza, meleği bir muhafız vardır. Ve <gülüyor> lam ise, lema'daki lam ise, farikatun. <gülüyor> Bu öncekiyle sonrakini birbirinden ayrıcı bir özelliğe sahip. Ve bir teşdiriha, şeddesiyle de. Lemma olduğu zaman fe'in o zaman ne olur? Nafiyetin nefi edatı olur. Ve bir mana illa. O zaman da ve ne olmuş olur? illa manasında olur. İn olumsuz olunca yoktur hiçbir nefste. Ancak vardır. Ne vardır? Bir hafız ve bir muhafız vardır. Eğer bu inle olursa, bu da lemma olursa o zaman durum ne yapmış olur? Buradaki nefi edatı olan In, in manasını buradaki lemma ortadan kaldırmış olur müsbete çevirmiş olur nefi nefi ispattır sadedinde olduğu gibi vel hafızu minel melaiketi he melaikelerden o hafız olanlar ne yapar yahfazu amelaha min hayrin ve şerri ister hayırdan isterse şerden ameli ne ise onu kayıt altına alır arkadaşınızın aldığı gibi evet bu girişten sonra bu dikkati çeker çeken olaydan sonra, falan zorur insan. İnsan bir baksın bakalım. Neye baksın? nazar iytabarin. Yalnız affedersiniz öküzün trene baktığı gibi değil. Nasıl baksın? Nazarı iytabarin. İbretle baksın. İbret nazarıyla bakışıyla baksın. Neye baksın? Minme hulik Neden yaratıldığına bir baksın. Ey yani, ey şeyin. Ha, hangi şeyden yaratıldığına. Peki bunun cevabı nedir? Cevabı hu. Cevabı ise hemen geliyor. Khulika <gülüyor> o insan yaratılmıştır min <gülüyor> ma'in Atılmış bir damla sudan meniden ve spermden yaratılmıştır. Yani zindefaq min raculi vel melati fi rahimha. Ana rahminde erkek ve suyun birleşmesi neticesinde atılmış o sudan o bir Damla sudan meniden siperden yaratılmış olduğuna baksın. Peki o siper meni nereden çıkıyor? Yahujümün beyni surbi betteraib. Erkeğin sırtından, erkeğin sırtından ve mer ve göğsünden. Sırt ve göğüs arasında çıkmış olan, çıkmış olan atılan o sudan yaratıldığına insan ibretle şöyle bir baksın. Neden yaratılmış oluyor? Ona bir baksın, bir düşünsün. Ve ya izamız sadri. Bu da nedir? Sırt kemiği ile göğüs arasında, göğüs kemiği arasında yaratılmış olmaktadır. Omurga ile göğüs kemikleri arasında kafesi arasından çıkmış olan bir damla, atılmış bir damla sudan o insan yaratılmış olmaktadır. İnnehu o Allah nedir Teala ala rec'e döndürmeye tekrar bâ, insani Badem mevdi ölünden sonra insanı tekrar döndürmeye Allah nedir laka Elbette ki güç kudret sahibidir gücü yetendir teza beraber aslu اَلِمَ اَنَّ الْقَادِرِ ala زَالْكَ قَادِرٌ ala بَعْثِهِ Yani Yasin Suresi'nde de ifade edildiği gibi onu ilk yaratmaya Allah nasıl kadir güç sahibi ise aynı şekilde ölümünden sonra o insanı tekrar döndürmeye de Allah öyle kadir, öyle güç sahibidir. Evet, peki madem Allah diriltecek, tekrar var edecek, ortaya koyacak. işte yer ve o gün, o gün... ''Tübla'' açığa çıkar. Görülür, zahir ve delirgin olur. Ney? Ha, yani ''Takhtediru ve tekşifu'' Her şey olur, açığa çıkar, gün yüzüne çıkar. O her şey ney? ''Esserâiru'' Sırların çoğulu. Sırlar o günde. Yani o hesap gününde, mahşer gününde, sorgu gününde bütün sırlar açığa çıkar. Ne gibi? ''Damâirul kulûbu fil akaid ve niyâti'' Gerek inanç yönünde olsun, gerekse de niyet yönüyle olsun, kalplerin gizlemiş oldukları her şey açığa çıkar. Adam zahiren iyi gibi görünüyor ama kalbinde kötülük besliyor. İçinde beslemiş olduğu o tüm kötülükler veya tersi yönüyle iyilikler. hepsini olur, orada gün yüzüne açığa çıkar, net bir şekilde görülmüş olur. فَمَا <gülüyor> لَهُ Femalı limin kirin elbahasi öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar eden kimse için min kuvvetin yoktur. Bir ne yoktur buradaki min beyaniye bir güç ve kuvvet yoktur. Yani yemtel öbi hamin azabi onu ahirette cezalandırmak için azaplandırmak için o kimse için herhangi bir güç kuvvet yoktur. Yani o, mani olamaz ona engel olamaz. Kendisine yapılacak azaba engel olacak bir kimse yoktur. Daha ne yoktur? velâ nasir يَتْفَعُوا هَنْهُ O azabı kendisinden def edip kendisine yardım edici bir kimse de elbette ki o günde, o hesap gününde, mahşer gününde öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar eden içinde böyle bir şey yoktur. Ve <gülüyor> وَالسَّمَائِ <gülüyor> Sema'ya yemin olsun, göğe yemin olsun. ذَاتِ <gülüyor> الرَّجْعِي yani her zaman için mesela yağmuru tekrar oradan bize indirmiş olan, bize göndermiş olan Cenab-ı Hak o dönüş sahibi olan semaya döndürülene ant olsun diye buyuruyor. O semaya ant olsun. Hangi semaya dönüş sahibi, zat-ı rec'i dönüş sahibi olan. Mesela ne yapıyor? Bir anda gökyüzü bakıyorsun bulutlarla dolmuş yağmur gönderiyor. Bir bakıyorsun ki gökyüzü tamamen açılmış bir halde. İşte böyle bir vaziyetteki dönüş yapmış olan o semaya andolsun, yemin olsun. Daha neye yemin olsun? Vel ardı, yeri de yemin olsun. O yerin özelliğine ne? Zâci s yani eşşak'i anin Bitkilerin arasından çıkması için yarılmış olan, yarık olan o yere de yemin olsun. Değil mi mesela? Yerde, yarıklarda ekin ekildiği zaman bir bakıyorsun veya oraya tohum düşmüş ise bir bakıyorsun ki aradan bitkiler çıkmış oluyor. Aralardan bitkilerin çıkması neticesinde yarık sahibi olan, çatlaklıklar bulunmuş olan o yere de and olsun. ''İnnehu'' yani ''Eyy Kur'an'' işte o Kur'an var ya ''Lakavlun faslun'' Buradaki lan tahkik edatı muhakkak gibi bir sözdür. Nasıl bir söz? ''Faslun'' Ayrıcı, açıcı, beyan edici bir sözdür. Neyi? يَفْسِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاتِلِ Hak ile batının sapıklığın arasını açan bir sözdür, bir beyandır. Ve هُوَ بِالْهَزْ هَا شَا سُمَّهَا O söz, o kelam, o Kur'an bir boş, boş sözden ibaret bir şey değildir. O hak ve hakikatı birbirinden ayrıcı sözdür. بِالْلَعَبِ <gülüyor> Oyun veya batıl herhangi bir söz değil o nedir? Hak ile batılı birbirinden ayrıcı olan bir sözdür. اِنَّهُمْ اَيْا كُفَّةَ Onlar var ya ey kafirler يَكِيدُونَ كَيْدَن Onlar zannediyorlar ki bir hile yapıyorlar, daravara yapıyorlar o kafirler hile yaptıklarını zannediyorlar ala şey gibi yani vebekalu Allah. vallahi kayrul makirin onlar hile yapar Allah da hile yapar Allah hile yapanların hilesini boşa çıkartmada en hayırlı olanlarıdır. He yani yekidune keyden ya medune mecaed elinleri sallallahu ve Efendimizi kandırmak suretiyle, aldatmak suretiyle, dünya onlar, o küffar, hile yapar, dalevara yapar, aldatma yoluna gider ve ekiydi ülkeler, yani istidracihmin hayrullahi alemun, bilmedikleri şekilde biz de onlara istidrac yoluyla biz de onları ne yaparız, hile yaparız. Şimdi peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylara mucize denir, evliyaların gösterdikleri kelam keramet denilir. Firavun gibi, Nemrut gibi, buna benzer olumsuz insanların gösterdiği olaylara, harikulade olaylara da istidraç denilir. İstidracın anlamı şu, Allah o insana öyle özellik veriyor ki, o özelliğinden dolayı küfür, küfür daha çok artmış oluyor. Cehennemdeki derecesini arttıracak olaylar. Mesela ne gibi? Mesela rivayet edilir ki, Firavun sarayına atın, atıyla pencereden girermiş. Yani bazı olağanüstü özelliklere sahip. Mesela denilir ki Lenin konferans verirken insanların üzerinde uçarak gelir. Şimdi Cenab-ı onlara bu farklı özellikleri veriyor. Niçin? O gurur ve kibirinden dolayı cehennemdeki yerini daha da arttırmak amacıyla. Allah da ne yapmış olur? Bilmedikleri şekilde onlara istidraç ile cehennemdeki derecelerini daha da arttırmak suretiyle hile yapmış olur. Femehhilil ya Muhammed. Ey Muhammed süre ver, mühlet ver. Zaman tanı. Kime el kafirine, kafir olanlara. Ha, burada ne yapıyor? Emhilhum, onlara mühlet ver. Bu aynı zamanda te'ikyudu hüsnihi, muhalefetel lafzi. Ey unzurhum, onların durumuna bak. Onlara süre ver, zaman onlara tanı. Ruveyda kalilem, biraz zaman tanı. Onlara biraz süre tanı. Bırak. Kendi hallerini onları bırak. Ve ve maslarun müekkedun amini musahlarun revede ev evrat ale ale terhin vakat kat ta'ala bi Ha o müsaade tanıyınca ne oldu? Bu sefer onlara süre tanıyınca yani üzerlerine gidilmeyince Allah onları Bedir'de ne yaptı? Üç bin melekle. Beş bin tane bekleyen melekle onları Cenab-ı yakalamış oldu. perçemlerinden, alımlarından onları yakalamış oldu. Helak etmiş oldu. Ve nesihâ el bir ayet-i seyf. Kılınç ayetiyle bu aynı zamanda nesih oluyor. Yani artık o süre verme durumu da kalkmış bir derece. Onların yaptıklarına aynı anladıkları dilden bir cevap verme olayı da olmuş oluyor. Eyl-emr-u bil-kitali vel Yani savaş ve cihad ayetiyle de bu Ayetin nesk olduğu da yine ifade edilmiş olmaktadır. Onun için ya Muhammed onların üzerine gidip şimdilik gitme bir süretene onlara. Yani ileride biz onları yakalayıp biz onları cezalandıracağız. Nerede? Bedir'de olduğu mağlubiyete düştükleri gibi. Evet böylece bitirmiş olduk bu sureyi.